Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızla İstanbul'un polisiye romanlarını konuşacağız. Son dönemde film ve dizi platformlarında polisiye uyarlamalar epey ilgi görüyor. Hatta Pera Palas bile bir polisiye kurguyla bu işe karıştı. Pera Palas'ta gece yarısını pek çoğumuz izliyoruz. Biz de bu hafta İstanbul'un polisiye romanlarını konuşmak için Türkiye'de bu konuda en iyi bilinen isim, bu konuyu en iyi bilen isim Ero üye Pazarcı'yı davet ettik. Hoş geldiniz Ero Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bizi sürekli takip eden dinleyicilerimiz sizi hatırlayacaklar bizim programımızdan da. Çünkü ilk yayın dönemimizin ilk bölümünde Reşat Ekrem Koçu'yu anlatmıştınız bize. Programımızın ismi evet. olan Büyük Usta'yı. Ee, daha sonra da e, Cahit Kayra'yı konuşmuştuk sizinle. Evet, ben ben de, merhaba. Bu sezonunu bitirirken yine mutaat olduğu üzere sizi ağırlamak istedik. Tekrar teşekkür ediyoruz e, katıldığınız için. Efsane. Biz kansiyle küçük bir giriş yapalım e, her zaman olduğu gibi. Sonra sözü e, Erol Bey'e bırakacağız. Polisiye roman malum 1841 Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia'da çıkan Graham Magazine dergisinde yayımlanan Edgar Allan Poe'nun The Murders in the Rue Morgue yani çok bilinen adıyla Morg Cinayeti adlı öyküsüyle başladığı e, genel kabul gören bir tür. Ama sadece Poe değil, aralarında Dostoyevski'nin de bulunduğu pek çok önemli isim polisiye romanın babaları arasında kabul ediliyor. Bizim ülkemizde ilk telif polisiye roman ise Çeviri, çeviri polisiye romanlarla hemen hemen aynı tarihlerde görülüyor. Bu türün öncüsü ilk polisiye roman çevirmenlerinden olan Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi ilk polisiye çevirilerin yayınlandığı 1881'den 3 yıl sonra, 1884'te ilk telif polisiye romanı yayınlamış. Yani Türkiye'de yazılmış bir polisiye roman. Bir telif ve çeviri polisiye roman furyasının başladığı zamansa ikinci meşrutiyetin ilanı. Yani 1908 yılı olacak. Bundan sonra Arslan Lupe'n çevirmeni olarak tanıyacağımız fazla hiçbirin dışında bu konuda Ahmet Mithat'a yoldaşlık eden başka bir yazara pek rastlamıyoruz. Peki 1908 sonrasında polisiye roman edebiyatı nasıl gelişiyor? Bu furya nedir? Buradan itibaren de sözü Kansuya bırakayım. Ee, evet Cem, ee, ben de bu konuda senin gibi Erol İyapazarcı'nın polisiye romanın 125 yıllık öyküsünü aktardığı iki ciltlik Korkmayınız Mister Sherlock Holmes çalışmasından faydalandım. E, 1908'den sonra Telif Polisiye Romanda e, tıpkı Çeviriye Polisiye Romanda olduğu gibi e, sayısal bir patlama yaşanmış. E, 1908 ile Latin harflerinin kabul edildiği 1928 yılı arasında e, birkaç istisna dışında e, Telif Polisiye Romanların çoğunun 10 paralık öyküler diye Türkçe'ye çevrilen Dim türü çeviriye çeviri polisiye romanların kötü birer e, ko kopyası olduğu belirtiliyor. E, ancak bunlar arasında Ebu Süreyya Sami'nin Aman Vermez ile Hüseyin Nadir'in Faka Basmaz Zihni dizisinin bazı kitapları, e, özellikle Server Bedi'nin yani Peygamber Safa Amici'nin Göz Recaisi gibi önemli sayılan eserler de var. E, Tabi Yedvard Odyan'ın 1278 sayfalık iki ciltlik Abdülhamit ve Sherlock Holmes adlı kitabıysa e, batılların tabiriyle tam bir fenomen olarak anılıyor. Erol Yipazarcı'da kitabında zaten bunu böyle belirtmiş. E, Latin harflerinin kabulünden sonra ise e, aralarında Cemil Cahit Cem, Selami Münir, Yurda Tap, Danış Rezmi Koruk ve Afif Yesari gibi polisiyeler 1960'lı yılların ortalarına kadar sürmüş. Şimdi ben burada sözü kesip e, Erol Yipazarcı'ya bırakmak istiyorum ve şu soruyla devam edelim diyorum. E, öncelikle polisiye roman tarihinde konusu İstanbul'da geçen veya İstanbul'a uğrayan romanlar hakkında neler söylenebilir? Çünkü Agatha Christie'nin ünlü polisi eseri Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını İstanbul'da Pera Palace Hotel'de 411 numaralı odasında yazdığı rivayet edilir. İngiliz romancı Graham Greene'in İstanbul Treni adında böyle bir romanı da var. E tabii James Bond'un yaratıcısı Ian Fleming'in Rusya'dan Sevgilerle ismi, isimli kitabında olayların çoğu İstanbul'da geçiyor. Sanırım Orient Express ve İstanbul imgesi polisiye yazarlarına çekici gelmiş Erol abi. Neler, neler seversiniz bu konuda? Evet, konusu İstanbul olan yabancı yazarlar epey sayıdadır. Senin söylediklerinden daha başkaları da var. Dediğiniz gibi Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi, elindeki cinayet en iyi romanlarından biridir. İstanbul'da başlayıp e, Yugoslavya'nın Sabya'nın kasabasında a, sonlanan bir e, romandır Ve dediğiniz gibi bu romanı Agatha Christie İstanbul'da yazmıştır. Şöyle, Agatha Christie ikinci evliliğini bir arka arkeologla yapmıştır. Matrak bir şey de söyleyeyim. E, e, i̇kinci kocası kendisinden 20 yaş gençtir. E, kocası e, Irak'ta. Babil'de e, arkeolojik çalışmalar yap yaptığı için akada sık sık kocasının yanına gitmiştir. Giderken İstanbul üzerinden gitmiştir ve Peripolos'ta kalmıştır. Bugün Peripolos otelinde e, müze gibi e, saklanan odada kalmıştır ve e, gidiş gelişlerinde e, bu romanı yazdığı e, ifade edilir. E, sizin söylediğiniz gibi. James Bond'un e, an, an, antriparantez söyleyeyim ben James Bond'u pek sevmem. E, çok abartılı e, ve şişirilmiş bir polisiye casus yetiştiridir. Mesela John Locale varken casus romanlarında ben James Bond'a hiç e, şey vermem, vermem açıkçası söyleyeyim. Evet. Ama onun e, Rüşya'dan sevgilerle atılıyor olmadı da. En iyi James Bond rolünü oynayan Sean Conner'in Conner de başrolde olduğu bir film İstanbul'da geçmişti pek çok sahneleri vardır. Aynı şekilde siz söylarken aklıma geldi Erin Kambiler diye çok önemli bir İngiliz polisi roman yazarının e, Topkapı adıyla çevrilen bir e, şeysi vardır. E, Topkapı Sarayı'ndaki ünlü kaşıkçı elbasını çalmayı konu eden e, bir polisiyedir ve orada çok sevdiğim bir e, e, aktör Peter Ustinov oynamıştır. Melina Mercouri ile beraber, Yunanlı artist Melina Mercouri ile beraber Stockholm filmi de gene İstanbul'da geçen bir polise romandan uyarlanmıştır. Onun gibi polise roman olarak İstanbul'da geçen gene Eric Ambler'in İzmirli Dimitrios adlı bir şeysi vardır. George Simeno'nun bir romanı vardır. İstanbul'da geçen e, Türkçe'ye Emin önünde e, ki diye çevrilmiştir. Güzel. Çok enteresan, e, ilginç bir e, romandır. George Sion'un benim en çok sevdiğim polisiyon roman yazarlarından biri. E, e, aklıma geldiği gibi daha daha çok senin dimin vurguladığın o parlak uyku tarzındaki Amerikalıların yazdığı Nick Carter romanlarından bir tanesinde İstanbul'da geçmiştir. Yani İstanbul e, dediğiniz gibi. Hem şey olarak, e, eski ve tarihi bir kent olarak e, polisi yazar, yazarlarının e, ilgisini çekmiştir. Hem de ilginç bir mekan olarak e, kendini, e, pek çok e, yabancı yazarın romanında kendini göstermiştir. Peki Erol abi, biraz İstanbul demişken, biraz önce Cem açılışta bahsetti, bizim... Türkiye'de polisiye romanın babası sayılan ve İstanbul'da tercüman Hakikat gazetesini çıkaran Kırkanbar matbaasını koran Ahmet Efe Ahmet Mithat Efendi'den bahsedelim istiyoruz. Ee, bahsedelim ve... tabii efendim. Ahmet Mithat e, Efendi e, çok önemli bir kişi. Dönemin e, yazarları kendisinden Efendi Babamız diye bahsederler. E, Ahmet Mithat Efendi e, çok önemli bir yazar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şundan Türkiye'de e, Türkiye'de bilgi olmadan fikir sahibi olmak e, geçerli bir şey. E, ve Türkiye'de polisi romandan bahsedenler, Türkiye'de polisi romanın geçmişi olmadığını, e, ancak son yıllarda gelişme gösterdiğini falan iddia ederler. Benim de o sahafların tabiriyle e, tuğla gibi iki cilt kitabı yazmamın nedeni e, bu fikirlerin yanlış olduğunu belirtmek. Ahmet Bithat Efendi dünyada ilk polisiye roman yazarları, Fransızlar, İngilizler ve Amerikalılardan sonra ilk polisiye roman yazanlardan bir, e, birisidir. Yani e, polisiye roman İngiltere, Fransa ve Amerika'da e, gelişmiştir. Bu e, kabul gö e, gören bir savdır. Fakat diğer ülkelerin içinde Türkiye'de ilk gelenlerden biridir. esrar cinayet. esrar cinayet. Mesela şunu söyleyeyim, bugün dünyada polisiye romanın en e, niteliklerini yazan İskandinav ülkelerinde e, ki polis, ilk poliseye roman Ahmet Mithat Efendi'den 20 yıl sonra yazmıştır. Yani Ahmet Mithat Efendi e, Türkiye'de ilk polisiye telif romanı yazdığı gibi dünya çapında da yani bildiğim için söylüyorum Ahmet Mithat Efendi poliseye roman yazdığı zaman İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da poliseye roman yazılmamıştı. Bunu vurgulamak isterim e, şey olarak. Hatta Balkan ülkelerinde, şurada burada yani polisiyo roman daha yazılmamıştı. O bakımdan önemlidir ve eser çok söyleyin ilginçtir. İstanbul'da geçer, Boğaz'da geçer. Boğaz'da, Rumeli kavagın üstünde bir kayalıklarda bir kadınla iki erkeğin cesedi bulunur. O şekilde başlar. Roman çok ilginç gelişmeler gösterir. Zaten efendi babamız Ahmet Mithat Efendi. Tercüman Hakikat Gazetesi'nde o zaman Fransızların çok tanınmış poliseo roman yazarı Emir Gavario'nun bir romanını tefrika ediyor. Okuyuculardan çok büyük ilgi görüyor roman. Ee, hatta e, o kadar fazla ilgi görüyor ki okuyucular sabahları e, tercümanı Ahval Gazetesi'nin kapısında bekleyip roman ne oldu diye tefrikayı e, takip etmeye başlıyorlar. Yani bugünkü televizyon dizilerinin takipçileri gibi. Ahmet Mithat Efendi bunu görünce ben de yazarım ya diye ve oturup Esra-i yazıyor. Esra-i dışında da e, 7-8 tane polise roman yazmıştır e, Ahmet Mithat Efendi. O bakımdan e, bugün da yad etmemiz gereken bizzattir poliseyi severler olarak. Şunu evet. da söyleyeyim, onun dışında Fazıl Necip e, Cem Bey'in söylediği gibi, fakat ben şimdi kitabımın ikinci baskısını yaparken bazı araştırmalar yaptım. Başka yazarlarda buldum e, Fazıl Necim'in yanında. Mesela meşhur Eylül yazarlı Mehmet Rauf. Mehmet Rauf e, ikinci meşrutin ilanından... An, Cem Beyciğim. Mehmet Rauf e, ikinci meşrutin ilanından sonra arkadaşları Servet-i Finuncular, Halit Siyah, Padişah'ın başkatibi olmuştur. E, Tefik Fikret Galatasaray Sesine Müdür olmuştur. Bu garipimmiş bir yere bir şey olamamıştı. Parasız da kalınca e, bilirsiniz belki beyazlamaktı yep. Portraktı kitap yazmıştı. Bu kitap e, ortaya çıkınca buna askerdir, mahirliyedir. Ordudan atmışlar, valisi atmışlardı. Bundan sonra bir düşkünlük dönemi var. Mehmet Rauf'un geçinebilmek için romanlar yazıyor ve tefrika olarak kalmış. Define diye bir polisiyon romanını keşfettik. Ve bunu da e, Profesör e, Seval Şahin Katina Ferdi'ye çevirip yayınladı. İlginç bir polisiyo romandır. Yani Mehmet Ralk da polisiyo roman yazmıştır. Bir de Mehmet Celal diye o zaman için popüler romanlar yazan bir zatım. Bir Kadının Hayatı diye. İlginç bir romanını, popüler evet. romanlarla ilgili bir kitap yazıyordum. Orada okudum. Çok güzel, dramatik bir polisiyo roman. Onu Aslında. da keşfettik. Onu da e, şey, bu ülkeli baskı. Kitapımı şey yaptım. E, Erol Bey. Bir de sizin kitabınızda on paralık polisiye öyküler var. E, Peygamber evet. Safa'nın Cingez Recaisi, Ebu evet. Sami'nin Aman Vermez Abisi ve diğerleri. Evet. Onlardan bahseder misiniz? Bu on Bahsederim efendim. Şimdi ikinci e, e, meşguliyetten sonra e, basın sansürü de ortadan kalkınca e, büyük bir e, yayın faaliyeti yapılıyor. Bu yayın faaliyeti içinde Amerikaların daim Knowles dediği benim on paralık öyküler diye çevirmeyi yeğlediğim sıradan e, basit Polisiye öyküler arka hareket tür, Türkiye'de yayınlanmaya başlıyor. Benim tespitlerime göre mesela bunlardan Nat Pinkertonlardan 200 tanesi yayınlanıyor. Hmm. Ve bu okuyucular tarafından da büyük ilgi görünce Türk yazarlar da e, böyle e, kitaplar yazma e, yöneliyorlar. Bunların e, en önemlileri e, Ebü Süreyya Sami'nin aman vermez ablisidir. Ve kişisel kanımca Ebü Süreyya'nın aman vermez ablisidir. E, Amerikalıların daim novullarında kat kat daha kalitelidir e, şey olarak. Fakat bunların en meşhuru e, rahmetli Peyami Sefa'nın Serval Bedi adı altında yazdığı Cingöz Recail'lerdir. Cingöz Recail, e, Maurice Leblanc'ın, Arsene bir öykümesidir. Fakat yerli renkler e, ve yerli değer yargıları e, açıkça görülür ve keyifli okunacak romanlardır. E, Cingöz rejayiler bugün bile çok keyifli okunacak romanlardır. Fakat ilginç bir şey anlattım gene size. Hmm. Ee, bu romanların e, muhafazakar e, yayıncılar yayınladılar ve sensürlü olarak yayınlandı Latin harflerinde bunlar sensürlü olarak yayınlandı. Ben orijinallerini okudum ve çok kızdım. Ee, yani bir kere yazara e, saygısızlık sansürlemek adamın kitaplarını niye sensürlüyorlar? Bazı erotik sahneler var. Cingöz Recai'ye bir adamı soyacak zengin bir Ermeni'yi bizim hafızakar yayıncılar ve sansürlemişler. Hayami Safa'nın yayın haklarını elinde tutan Ödüken Yayın Evi bana geldi ve bu yayınları Osmanlıca'dan tamamen özgün olarak çevirmemi istedi. Şart koştum katiyen dedim sansür yapmayacaksınız kabul ettiler. Ve e, 2019'da bütün öykülerini, e, Cingöz Recai öykülerini sansürsüz Osmanlıca'da çevirerek e, yayınladık. E, ve üçüncü baskısını yaptı e, bu yayınlar. E, bu yayınlar içinde Cingöz Şarlak Şerlapolnes'e karşı, Cingöz Recai Arsene e karşı adlı e, çeşitli öyküler vardır. Ve Şerlapolnes'de, e, Arsene Lippen de İstanbul'a gelirler. Ee, ve Cingöz Recai'yle mücadele ederler. Hepsinde Cingöz Recai hem Sherlock Holmes'i hem e, Arsène Lupin'i alt eder. E, şey olarak. Çünkü e, Cingöz Recai'nin bir baş düşmanı vardır. Mehmet Rıza Serhat'i'ye. Mehmet Rıza şeyle baş edemeyince Sherlock Holmes'i çağırır baş etsin diye ama Sherlock Holmes'i e, bizim Cingöz'le baş edemez. E, Erol abi söyle bir, çok... devam edelim mi? Ee, Serber Bedi yani Peyami Safa denince bir de kadın polisiye roman kahramanları var. Tilki var, Leman, var, var. Çekirge mi? Zehra, Şeytan Hadiye gibi. Onlardan bahseder misiniz biraz? Ederim tabii şey. Ee, Şeytan Hadiye onun değil. İskender sert Sertelli'nin. O da çok ilginçtir. Ama e, Çekirge Zehra ile Tilki Leman, e, Cingöz Recai'nin yarattığı iki tane kadın kahramandır. E, bu kadın kahramanları şundan yaratıyor. E, bir süre sonra Cingöz Recai romanlarını yazmaktan sıkılıyor. Ve Cingöz Recai'yi yakalatıp hapse attırıyor. Fakat okuyucunun çok büyük ilgisi var. Yeni kahramanlar yaratıyor. yarattığı kahramanlar iki tanesi kadın. Tilki Levant ve e, Çekirge Zehra. İkisi de okumuş kadınlar. Ve üniversite tahsiyelerini biri Fransa'da biri İngiltere'de yapmış. Ekip kuruyorlar bunlar. Ve büyük soygunlar yapıyorlar. Ve hiçbir zamanda yakalanmıyorlar. E, çok tatlı e, öykücüklerdir. E, ve şey yapılmış. Şeytan Hadiye ise bir e, Türk kızının İstanbul'u işgal eden İngilizlerden intikam almak için Londra'da çevirdiği oyunları anlatan bir şeydir. Onu yaz yazarı da İskender Fahrettin Sertelilir. Ee, onun da çeşitli e, vamparalık uyku kahramanları vardır. Ele geçmez kadri vesaire şeklinde. Evet. Peki e, İstanbul'da e, polisiye romanlara o dönemlerdeki ilgi nasıl acaba? Yani şunu biliyoruz en tutkulu okurlarından biri Sultan Abdülhamit Polisiye'nin ama e, halktaki evet. ilgi nasıl? Sultan Sultanahmet'ten bahsedelim Sultan Sultanahmet çok çeşitli merakları olan bir adam ee, ve polise yaramanı hakikaten gerçekten meraklı. Ee, sarayında bir tercüme bürosu var. O tercüme bürosundaki mütercimlere, o tercüme bürosunu şey için kuruyor. Ee, kendisi eskidenin tabiriyle müvesmis ve muvahamdır. Yani vehimli ve bespeseli bir adamdır. Ve Avrupa'da benim aklımda ne yazıyorlar diye bütün Avrupa dergilerine ve gazetelerine abone oluyor. Ve bu, onları teker teker bu tercüme bürosunda kendinle ilgili yazıları çevirtiyor. Bunlara ilave para vererek de polisiyon romanı çevirtiyorlar. Ee, ve benim e, bugün Abdülhamid'in kütüphanesi İstanbul Üniversitesi'ndedir. Orada e, üç ay yakın çalıştım. Çevirttiğim bütün polisiyon romanları inceledim Abdülhamid'in. Altı yüze yakın polisiyon roman çevirmiştir. En çok çevirdiği sevdiği yazarı da Sherlock Holmes yazarı Arthur Conan Doğum'dur. Arthur Conan Doyle ile de karşılaşmıştır Abdülhamid. Onu anlatayım mı? İster hayır, misin? Tabii. E, Abdülhamid, e, Sir Arthur Conan Doyle ikinci evliliğini yapmıştır ve balayı için İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da bir dostu var. Henry Booth, Sir Henry Booth, Sir Henry Booth, o... Sir Henry Booth e, İstanbul'da Osmanlı donanmasında müşavirlik yapıyor. Adiçaha söylüyor, Sir şey, e, Arthur Conan Doyle buraya geldi diye. Şimdi ilginç bir durum var. Ee, padişah Arthur Conan Doyle Meciliye nişanı, karısına şefkat nişanı veriyor. <Gülüyor> Sir Arthur Conan Doyle analarında Ramazan olduğu için bana madalya ver, nişan verdiler ama Ramazan olduğu için padişahla görüşemedi. Fakat son Henry Woods analarını yazmıştır ve Türkiye'de yayınlanmıştır bu analar. Sir Henry tam aksini söylüyor. Benimle beraber bulunduğum bir törende Abdülhamit bu e, madalyaları ona taktı diyor acaba diye artık Conan Doyle böyle yazdı soru şu aklıma geliyor şöyle bir şey söylüyor Söyhan Ulucu diyor ki Padişah dedi ki senin uzun öykülerini çok sevdim sonra artık Conan Doyle 56 tane uzun öykü dört tane roman yazmıştı kadar romanlarını hep tutmadım sen uzun öykü yaz roman yazma demiş. Şey, <gülüyor> sonra artık kanaldayda egosu çok yüksek bir adam çok musurmuş. Kuzurdan <gülüyor> çıktıktan sonra demiş ki ya bu edebiyat geliştirmeyle bunu neler söyledi falan diye gert yapmış ve bu bu kalemi zikretmemek için benim tahminim beni kabul etmedi e, diye yazmış. Çünkü Serhani Hus böyle ayrıntılı ayrıntılı nasıl kabul ettiğini, Abdülhamit'le neler konuştuğunu anlatıyor. Bu da ilginç bir e, anekdot. size Peki Erol Bey, birazcık da Mykamer çevirilerinden bahsedebilir miyiz? Çünkü Evet <gülüyor> ederiz tabii e, kahraman bir... çünkü İstanbul'da pek çok yeni macerası yazılmış bu çok ilginç. Evet. E, e, e, Michael biliyorsunuz Michael Spillane diye bir Amerika'da yazar yazmıştı 1953 yılında rahmetli refik aydıranın sahiplerinden biri olduğu çalıyan yayını diye bir yayın evi çıktı. Müthiş bir patlama yaptı çok ilginç kitaplar çıkarıyordu. Onun sekizinci kitabı kanun benim diye Michael bir macerasıydı. Ama o da Amerika'da, Avrupa'da çok tutulmuş, milyonlar satmış bir kitap. Çevirmenin de meşhur Kemal Tahir. FM'ye ikinci adı altında çeviriyor. E, roman o kadar çok sevildi ki, e, o zaman için inanılmaz bir rakam olan 150 bin adet sattı. Ve gazetelerde e, boy boy ilan veriyor Çağlayan Yeğeni. Dudaklarıyla devişen, yumruklarıyla sevişen, Michael yeni macerası çıktı diyor. Çıkar çıkmaz o da şey yapılıyor. Fakat Michael Spillane, Sonra e, e, ondan e, 180 tane sahte Mike Hammer yazan hafif yasağının tabiriyle uçutuk bir yazar. 6 tane polisiye roman yazdıktan sonra bir tarikata giriyor Amerika'da. tarikatta roman yazmak günahmış. Roman yazmayı bırakıyor. 6 romanda çevrilmiş ve okuyucu var fakat e, Michael Spiney'in yazdığı başka Mike Hammer romanı kalmamış. Bunun üzerine Kemal Tahir'e diyorlar ki o da parasal sıkıntı içinde de garibim. Ya ustad sen daha iyisini yazarsın bundan yazsana Kemal Tahir dört tane Michael romanı yazıyor ee, ama burada hile yok. Charlie yayın yayınlı diyor ki Michael roman yaz, Michael roman yazmayı bıraktı fakat siz çok seviyorsunuz biz de okuyucularımızın isteklerine uyarak Kemal şeyden, FM ikinciden rica etti o yeni romanlar yazdı dört tane roman yayınlanıyor onlar da çok tutuluyor. Bana sorarsanız Kemal Tayir'in Michael romanları. Özgün Maykamer romanlarından kat be kat daha iyidir. Onu da açıkça vurgulayayım. <gülüyor> ee, çünkü Maykamer faşistin tekidir. Ee, ama şeyin, e, Kemal Tahir'in Maykamer'i e, çok bir çok sevecen e, ve filozof bir adamdır. Tam bir İstanbul fırlatmasıdır. E, efendim, e, Fakat o sırada 6 olayları oluyor. 6 olaylarını biliyorsunuz faciadır. Ve eski komünist olduğu için zavallı Kemal Tahir'i hapse atıyorlar. Sen yaptın bu işiyle. Hiç alakası yok dedi. Kemal Tahir hapisteyken başka yayın evleri. Ya diyorlar bu Kemal Tahir'in de yazdıkları yüz ellişer bir sattı. Biz bunu yaz, başka yazarlara şipariş verelim. Ve hadise yayın diye bir yayın evi başlıyor. Ve e, sahte makam romanları yayınlamaya başlıyorlar. Şöyle. Ee, yazan Michael Spiller'in diye yazıyorlar. Romanı yazan aslında adam çevirmen diye gözüküyor. Ve e, Yüzlerce e, sahte Amerikalı roman yazılıyor. Bunların en, en fazlasını, 180 tanesini Afif Yasari diye bizzat yazmışlar. Mesul romancımız Mahmut Yasari'nin oğludur. E, matrak bizzattır. E, der ki analarda yazmışlar. Analarında diyor ki ben Amerika'ya falan gitmedim. Bir tane New York Şehir rehberi buldum. Oradan sokak sokak yazıyorum. E, ve çok batrak şeyler de e, Afif Hafif Yasari çok içki içiyormuş. Mide kanaması geçirmiş. Doktorlar yasaklamışlar. Arkadaşları içemediği için alay ediyorlar Afif Yasari'yle. Dövmek istiyorum ama ben zayıf bir adamı dövemiyorum ki sayı diyor. Ne yaptım diyor. Mike Hammer'de mide kanaması geçirdim romanın birinde diyor. Doktorlar Mike e, içki içmeyi yasakladılar diyor. Mike Hammer'ın arkadaşları da ona alay etti diyor içemedin diyor. Mike de alay edenler nasıl burnunu kırdı benden affet ediyor. İçinde biliyor musunuz? Böyle. Ama neler ya, ya, ya, ya, pek çok insan yazdı e, bu şekilde. Mesela Orhan Baran vardı o zamanlar çok tanınmış bir zat. O bile 2-3 şey yazmıştı. E, zaten Mike Hammer romanı yazmıştı. Ama romanlarda Türkiye'ye getirildiler. Bay senin dediğin İstanbul'da bir sürü macera yaşadı, Bir Türk kızına aşık oldu. Rakı'yı çok sevdi. Lakarda yedi. Vesaire vesaire. Şeyi görseniz e, o romanların bende aşağı yukarı yüz küsür tanesi var. ve Bu romanları okusanız dünya keyif romanlardır. E, May Kamer'i boksör yapan vardı. E, Türk polisinde ben burayı çok sevdim. Türk emniyetinde çalışıp, çalışacağım deyip hüviyetini değiştirip Türk tabiyetine geçip İstanbul'da başkakıyor olan vardır vesaire vesaire. Ama çok ilginçtir. Bu 1961 yılına kadar devam eder. Benim sapladığım 438 tane sahte Maykamer romanı. Benim sapladığım da şok fazla olabilir. 438 tane Maykamer romanı yazılmış Türkiye'de. Yazılmış. Sahte Maykamer şey romanı. Yani. tane tanesinde <gülüyor> Türkiye sayıda yazmıştır. Diğerlerinde başkaları yazmıştır. Bugün çok patrak bir şey söyleyeyim size. Milli Kütüphanenin internet sitesine girin. Michael Spillian yazın. Benim dediğim 400 küsur tane romanı görürsünüz. Adamcağızın hiç haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü kitapların üstünde yazan Michael Spillay yazıyor. Ama değil. Ee, 1961 yılında Michael Spillay'ın tarikatı bırakır. Yeniden Michael romanlarını yazmaya başlar. Ve orijinaller çıkınca bu akım e, şey yapar. E, söyleyin. ortadan evet. kalkar. Er abi. Hiçbir yani gelişmedir. Evet. Şimdi, Programın sonuna geldik ama daha konuşulacak yüzlerce roman onların yazarları ve kahramanları var. Evet, yani ee, polisi'ye roman bir deryadır. Evet Aziz Nesin bile polisiye roman yazmış ama yazsın, yazsın, e, bitti sona erdi. Nazım Hikmet de yazmıştır. Yalnız Aziz Nesin değil Nazım Hikmet de yazmıştır e, e, polisiye roman. Ama e, müsterahat da yazmıştır ve e, Tan Gazetesi'nde tebbiye edilmiştir. Ee, Aziz Desin'in e, romanı e, şöyle söyleyeyim çok kötü bir polisiyo Bir de e, son keşiflerimden biri Necip Fazıl da polisiyo roman yazmıştı. E, Necip Fazıl'ın e, müritleri o da çok kötü bir polisiyo romandı Meşhum Yakut diye hiç bahsetmezler. Kendisi de anılarını bahsetmez. Peygamber Safa ile çok iyi arkadaştırlar. Peygamber Safa'nın çok güzel para kazandığını görünce e, o da bir polisiyo roman yazmıştır. Fakat egosu yüksek bir adam olduğu için en zor polisyon roman. Kapalı odama aslında ilgili bir polisyon roman yazmıştır. Ve e, başarısız bir polisyon romandır onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Erol abi. Estağfurullah. E, e, Estağfurullah. Bu, e, sağ polis olun. Polisyon roman konusu benim için e, çok keyif aldığım bir konu. E, sizle e, bu sohbeti yaparak da gene keyif verdim. Olun, i̇nşallah dinleyicilerimiz de keyif aldık. Çok Teşekkür ediyoruz. Bu hafta Esra. Türkiye'de polisiye roman tarihinin uzman ismi Erol Yipazarcı'yı konuk ettik. E, haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ ol.